A'udhu billahi min ash-shaytani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. ve s-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammadan al-ameen. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil qur'an.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 وذكر فإن الذكر تانفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim اللّٰهِ Yine bir cuma akşamı, varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu kez bela konusunu ele alacağız. Bela konusu ve kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla geçen bir kelime. Hayat dediğimiz yolculukla yakın alakası bulunan bir hadise. Dolayısıyla da e, dilimize de geçmiş olan bir kelime fakat dilimizdeki kullanıldığı şekli biraz farklı. Bizim dilimizde bela kelimesi daha ziyade kişinin başına gelen ve onu yaralayıcı, ona sıkıntı verici bir e, şey, kötü bir şey. Dolayısıyla bir kimse bir başkası açısından kötü bir şey dilediği zaman... ...yahut istediği zaman belasını bulmasını e, dileyebilmekte. Halbuki bela kelimesi Kur'an'da da kullanıldığı bir kavram olarak kullanıldığı şekliyle aslında bir e, sınama demek. Şu halde sınav ise eğer sınama ise eğer e, sınamadan iyi neticede çıkabilir, kötü neticede ortaya çıkabilir. Bu neye bağlı bir sınama gerçekleştiğinde, sınamanın iyi ya da kötü neticelenmesi kişinin durumuna bağlı. Cenab-ı Hak ayette "stayndu billah" bela kelimesini fiil olarak kullanıp "wa betelul yete hatta iza belaun nikah nikaha deyin ee, yetim çocukları e, sınayın derken onları iptila edin diyor. Yani onlara ...sınamalar gerçekleştirin, olgunluk düzeylerini yoklayın, gelişimlerini ne düzeyde tamamladıkları... ...şayet fe in anestum minhum rüşden, eğer onlardan rüşt sezerseniz, yani artık kendisi hakkında doğrusunu, yanlışını bilecek durumda... iyisini kötüsünü bilecek durumda, kendi kararını kendisi verebilecek durumda, rüşt dediğimiz öyle bir şey... Cenab-ı Hak, ve in anastum minhum onlardan rüşt sezerseniz, o zaman fedfa'u ileyim ammalahum, o zaman mallarını kendilerine tevdi edin. Artık mallarını kendilerine verin, kendileri yönetsinler. Malın sahibi, mal hakkında daha doğru kaygı taşır ve eğer rüşt sahibi ise daha doğru sevk ve idare eder. Dolayısıyla elinizde tutmaya, bir başkasının malını bekletmeye. Ee, kalmayın diye Cenab-ı Hak çok fazla bekletmeden rüşte ermiş. Çocukların mallarının yönetimini, iktisadi öz özgürlüklerinin kendilerine verilmesini emretmiş. O esnada bize çocuğa yönelik yapmamızı istediği şey nedir? İptila. Yani Cenab-ı Hak'ın bize dünyada uyguladığı şeyin aslında da kendisi bir sınama. Eğer sınanılan kimse e, deminki örnekte rüştüne varmışsa bu sınavdan olumlu bir neticeyle çıkar ve rüştünü kazandığı neticesi ortaya çıkar. Ama eğer rüştüne henüz ulaşmamışsa bu iftilalar neticesinde sonuç negatif, henüz daha çocuk sayılıyor diye. Aynı şeyi insanlar açısından düşünelim, iyilik ve kötülük bakımından düşünelim. Kur'an'ın ifadesiyle habislik, ...ve e, temizlik, tayyiblik olarak düşünelim. İyilik, kötülük olarak, münafıklık ve Müslümanlık olarak... ...bunların da hepsi belli iptilaları var bunların, belli belaları var yani sınama araçları... ...ve bu sınama araçlarıyla bunların ne olduğu e, ortaya çıkarılır. Cenab-ı Hak hayatın içerisinde demek ki üzerimize sürekli belalar göndermektedir ve bu belalar... Ee, dolayısıyla iyi şekilde de neticelenebilir, kötü şekilde de neticelenebilir. İyi kimseler açısından e, sonuç iyi olarak ortaya çıkacaktır. Buna Cenab-ı Hak belaun hasun diyor. Ve liubliy al mu'minin minhu belaun hasana. Allah müminleri güzel bir bela ile hasen dediği, güzel bir bela ile ...sınamış olsun. Şu halde belanın demek ki bir de iyisi var. Ee, bizim halihazırdaki hazırdaki alışkanlığımız belanın kendisi başlı başına kötü bir şeymiş gibi algılanabilir. Halbuki Cenab-ı Hak ayette ''Bela'un hasen'' demiş. ''Ve liyubliyel mu'minîne minhu bela'en hasenâ'' Allah mü'minleri iyi bir bela ile sınasın diye. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi, etrafındakileri, ashab-ı kiramı o e, süreç boyunca hep e, belli iptilalarla karşı karşıya getirdi. Bedir bunlardan bir tanesi, Uhud bunlardan bir tanesi. Ondan sonra Hendek e, günü ashabın geldiği, kalabalıkların Medine'yi kuşattığı gün yine bunlardan bir tanesi. Cenab-ı Hak İzca'ukum min favqikum. Hani size üzerinizden geliyorlardı. Vemin asfela minkom altınızdan da geliyorlardı. Ve iz zaga kulubu ve hani gözleriniz artık yılmıştı bu gelen kalabalık kitlenin tesiriyle ve tabii korku dolu bir süreç, kaygı dolu, tedirginlik dolu bir süreç. Ve bela gatil kulubul ve kalpleriniz artık kırtlaklara kadar ...ulaşmıştı. Hadisenin ilk başında kâfirlerin geldiğini duyan mü'minler... اِخْشَوْهُمْ Onlardan çekinin korkun dendiği zaman Cenab-ı Hakk dedi ki... فَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ve وَتَسْل۪يمًا Onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Halbuki süreç ilerleyip bu bahsettiği Cenab-ı Hakk'ın sıkıntılar yaşanınca düşmanlar sağlı sollu... Her taraftan bastırınca bu kez zorlanma dediğimiz hadise meydana geldi. Cenab-ı Hak da bu süreçte bu sarsıntılar ile dökülenlerin dökülmesini, ayakta kalanların, sebatını ortaya koyanların sebatı, kararlılığı ortaya çıksın. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرًا Kalpler gırtlaklara dayanmış ve sizler وَتَظُنُّونَ billahi zununa ve sizler Allah hakkında zanlar geçirmeye başladınız aklınızdan. Belli zanlar oluşmaya başladı. Yani ne oluyor? Neden böyle oluyor? Yoksa Cenab-ı Hak bize yardımını göndermeyecek mi? Uhud'da benzer bir iptila sahnesinde Cenab-ı Hak aranızda bazı kimseler cahiliye zannını geçirmeye başladılar. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Allah hakkında, hak dışında cahiliye zannını zannetmeye başlamışlardı. Şu halde demek ki kişinin bela öncesi, ön hazırlığı çok önemli. Bela öncesi hazırlık kişinin Cenab-ı Hak'ka karşı e, bağlılığı, Cenab-ı Hak ile olan sıkı iletişimi... Ve Cenab-ı Hak'tan böyle vaziyet, böyle zamanlar geldiği zaman, kendisini korumasını, ayağını kaydırmaması için... ...yalvarmışlığı, yakarmışlığı... Bunlar hep bela geldiği zaman kişiyi destekleyici hususlardır. Ama kişi çok son derece hazırlıksız olursa, Cenab-ı Hak ile olan iletişimi gevşek ve zayıf olursa... İbtilâ zamanı da en çok onun ayağı kayar. En çok o e, sıkıntıların içerisine düşer. Sahabiler arasında da e, bu ön hazırlık bakımından farklılıklar vardı. Kimisi yarı yolda Hazreti Peygamber'i e, neredeyse çözülüp terk edecek oldular. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ İki gruptan söz ediyor Cenab-ı Hak. Neredeyse çözülüp ayrılacaklardı ama... Vallahu وَل۪يُّهُمَا Allah Azze ve Celle onlara... Dostluğunu gösterdi, onları korudu, kolladı ve Hazreti Peygamber'den ayrılmamalarını. Uhud'da yine e, sıkıntılı süreç başlamadan önce e, Cenab-ı Hak مِنْكُمْ men يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ men yuridul الْآخِرَةِ Aranızdan dünyayı murad edenler var, aranızda ahireti murad edenler var. Dolayısıyla e, toplu vurmuyor yürekler. Bir kısımlarının gönlü dünyaya kaymış durumda ve bu neticeye <gülüyor> aksetti sonuçta. Demek ki bela dediğimiz sınama tam da kelimenin tam manasıyla kişinin durumunu dışarı çıkaran bir hadisedir. Kişinin vaziyetini yani emar gibi gidip emar çekiliyoruz ve vaziyetimiz ortaya çıkıyor. Ne durumdayız? Akciğerler nasıl? Karaciğer nasıl? Mide nasıl vesaire, beyin nasıl buna dair nasıl böyle bir yoklama yapılıyor ise Cenab-ı Hakk'ın yoklama araçları da benzer yoklama araçları. Dolayısıyla esas olan kişiyenin vaziyeti nedir? Şu halde belalara uğrayacağımız yani sınamalardan geçirileceğimiz hususu önü alınamaz, engellenemez, durdurulamaz bir şey olduğuna göre. Çünkü Cenab-ı Hak, "Wallenabluwanakum" kesinlikle sizleri iptila edeceğiz, yani belalara uğratacaksız. Ve konu başlıklarını da saymış. Bir şey min al biraz korkuyla. Wall-jūʿi bu korku ne olabilir? İşte düşman saldırısı olabilir, depremler olabilir. Korku barındıran bizim açımızdan her türlü hadise bir şey imminel al-ḫawfi, wall ve açlıkla ve naksım min el amwali mallardan eksilterek canlardan yani sevdiklerimizden eksilterek Cenab-ı Hak bu süreçte bizi imtihan edebilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan kutsi bir hadiste ben kulumun ahaztu safiyahu onun safisini veya qabadtu safiyahu حين قبضت safiyahu eğer sabrederse wa ihtasabahu ve karşılığını ''Benden umarsa ona cennetten karşı gayrı bir karşılık olmaz.'' diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kişinin sınanma sürecinde bu bahsettiğimiz konu başlıklarından herhangi birisi önüne çıkabilir. Ama hangi başlık, başlıklar arası bir eşitlik, başlıkların dağılımı, kiminin farklı konularda sınanması, başkalarının farklı konularda sınanması... ...gibi düşünceler aklımızdan geçiyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... يُبْتَلَ الْمُؤْمِنُوا عَلٰى hasabi imanihi Mü'min, imanının durumuna göre, iptilaya uğrar, sınamalardan geçirilir. Bunun manası şu, yani nasıl ki doktora gittiğimiz zaman, doktor bizi bir ön yoklamadan... ...neyin var, neyin yok dedikten sonra, duydukları ve izlenimi üzerine... Belli şeyler yazıyor. Yani belli yoklamalar yazıyor. İşte emarı çekilsin, şu testi yapılsın, bu diye... Ee, esas şüphelendiği, esas yoklanmasını gerekli gördüğü, sıkıntı bulunduğunu tahmin ettiği alanlara yoğunlaşır. Doktor böyle yapar. Cenab-ı Hak ise tahmin ettiği değil, bildiği zayıflık, bildiği hususu kişinin hayatında... ...karşısına bir iptila şeklinde çıkar. O yüzden bizim Cenab-ı Hak'tan gizleyebileceğimiz, saklayabileceğimiz hiçbir şey olmadığına göre... ...Ona karşı olan teslimiyetimizde, zafiyetimiz her neredeyse büyük bir olasılıkla... ...biz imtihanı oradan görme ve oradan bekleme durumumuz olabilir. Yani... Bunu bir ön şey olarak görebiliriz. Eğer şu hususta Cenab-ı Hak'ka karşı teslimiyetim benim zayıf olur. Cenab-ı Hak beni bu açıdan yoklarsa onun istediği teslimiyeti ve saygıyı ve içtenliği gösteremem. Esirgerim söz gelin malını düşünüyorsa bir kimse. İptila mal üzerinden gelebilir. Nasıl bir bela gelebilir? Mesela Cenab-ı Hak kendisine çok mal verebilir. Şimdi Türkçedeki bakış bakarsanız adama çok mal vermesi Allah'ın ona bela vermesi olarak görülmez. Tam tersi Cenab-ı Hak'ın ona lütuf ve ihsanda bulunduğu gibi düşünülür. Halbuki Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Ve belavnahum bil hasenati ve's seyyaati." Biz onları iyi şeylerle de belalara uğrattık, kötü şeylerle de belalara uğrattık. Bil hasenati ve's seyyaati. Dolayısıyla iyi şeyler işte mal mesela, Cenab-ı Hakk'a, Allah Azze ve Celle'ye bunların hepsi birer değişken O'nun elinde. Bunları tek tek değiştirip kulun hayatındaki sonuçlarını topluyor, rasat ediyor Cenab-ı mirsat <Sessizlik> Dolayısıyla iyi şeyler de beladır, kötü şeyler de beladır. Yeter ki Cenab-ı o şeyler üzerinden... ...kulu e, sınamayı murad etmiş olsun ve bu dünya hayatında var ettiği her ne varsa e, bunları bir sınama aracı olarak hazırladığını Cenab-ı Hak söylediğine göre... ...bizim her türlü değişikliğe hayatımızda iyi yöndeki gelişmelere de kötü yöndeki gelişmelere de Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir bela... ...yani sınama olarak görmemiz meseleyi doğru okumamız açısından e, önemlidir. Bu e, belanın gelmesi iyi şeyler üzerinden veya kötü şeyler üzerinden e, kişinin durumunu yoklamak üzeredir. O zaman e, nasıl ki sınav dediğimiz bir şey. Mesela okuldaki sınav, hoca belli bir sınav yaptı, herkesin önüne aynı kağıdı dağıttı. Sınav bittikten sonra bazıları kafalarını duvara vururken bazıları çok mutlu olabilir şu halde demek ki sınavın kendisi kötü değildir. Kötü olan kişinin sınavdaki sonucu olabilir veya iyiliği olabilir. Dolayısıyla belanın kendisi değil, belanın sonucu önemlidir. Belanın sonucu kişinin durumunun ortaya çıkmasıyla. İşte Cenab-ı Hak mü'minler açısından... وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً Güzel bir iptila yaptı Cenab-ı Hak onlara. Zafiyetlerini gösterdi, kendilerini toparlamalarını ve bu husustaki eksiklerini gidermelerini... Benzer şey Uhud'da da oldu. Orada da aynı şeyi Cenab-ı Hak söylüyor. وَلِيَبْتَ لِيَ ma fi sudurikum, صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْيصَ ma fi قُلُوبِكُمْ Allah göğüslerinizdekileri iptila etsin yani belaya uğratsın, sınasın diye ve kalplerinizdekileri arındırsın diye bu süreçten sizi geçirdi. Şu halde e, belanın sonucu kişinin e, durumuna göre netice verir, tıpkı sınavın sonucu öğrencinin durumuna göre netice vermesi gibi. Allah'ın erciği, sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Aceben li amril mu'min. Müminin işi hayret vericidir. Herkesin başına gelen bela." Onun başına gelince iyilik olur. İn asabahu veya la yusibhuhu nasabun, valla zamaun, valla huzun. Allah Azze ve Celle ona isabet ettirdi herhangi bir yorgunluk, herhangi bir yılgınlık, herhangi bir hastalık valla maradun. Her ne varsa, hatta şovkatı yuşakha, ta hatta bir e, diken düşünün. Ayağına batsa yani yolda giderken bunların hepsi kendisi hakkında bir kefaret olur ve onun için iyi bir sonuca dönüşür. Neden? Çünkü mümin olduğu için. Mümin olduğu için iyi sonuca dönüşmesi ne demek? O buna mümince karşılık verir. O yüzden şu halde iptila geldiği zaman eğer iptilanın kendisi böyle ayırarak gidelim. İyilik üzerinden bir iptila ise, kişinin buna cevap verebileceği iki seçenek vardır. Eğer kişi mü'mince, müslümanca yaklaşıyor ise, bu gelen iyilik üzerinden gelen belaya... mesela malsa eğer çokça mal geldiyse eline, şükrederek karşılık verir. Dolayısıyla... Cenab-ı Hakk'ın iyilik üzerinden gönderdiği bela, yani iyi araçlarla e, sınamalarına iki ihtimalle karşılık verebiliriz. Ya şükredebiliriz, ya küfredebiliriz, yani yok sayabiliriz. Onu gönderenin Cenab-ı Hakk olduğu gerçeğini e, göz ardı edebiliriz. Kendimiz kazanmış, kendi emeğimizle, kendi zekamızla, kendi edinimimiz olarak... Kendi kariyerimize, gücümüze, itibarımıza yorabiliriz. Biri bize Cenab-ı Hak'tan bu sana geldi dese bile onu bile geldi ama niye bana geldi? Bunu bir düşünmelisin çünkü bende şu var, ben çok çalıştım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diye. Karun böyle dedi. Karuna dediler ki bu sana Allah'ın verdiği bir şey. Bundan ötürü... Ee, böbürlenme. la تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Ondan sonra şımarma. Allah şımaranları. Cenab-ı Hakk'ın verdiği ile ne diye şımaracaksın. Allah sınamak üzere vermiş. o ee, ile alakalı bir şey değil. Senin asıl buna karşılık vereceğin tepki sana dair, sana ait bir şey olacak. O yüzden alimler ona nasihatta bulundular dediler ki. وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخرة. Allah'ın sana verdiği üzerinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Ve la tensa nasibeke mined dunya. bütün ahirette de her şeyini hasretme. Dünyadan nasibini de unutma. Ve la tensa nasibeke mined dunya. Ve ihsen kema ahsanallah Ve Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de insanlara iyilikte bulun. Bu ona iyi tavsiyelerde bulundu alimlerin. O ne dedi? Dedi ki قَالَ اِنَّمَا اُوْت۪يْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ Dedi ki o bana verilmesine verildi ama neden verildi? Onu göz ardı ediyorsunuz, bende olan bir ilimden ötürü verildi. Ben ilim sahibiyim, ben ilim ortaya çıkardım, ben ilim keşfettim, ben patent vesaire edindim, kazandım, ben şöyle fabrikalar kurdum, ben yaptığım için... ...vermek zorunda kaldı dercesine. Dolayısıyla kendisiyle alakalı gördüğü için küfranı nimette bulundu. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimette bulunmasını Allah'tan değil kendinden bir sebep ile açıkladı. Bu kötü kimsenin iyi iyilikle iptila edildiği zaman verdiği tepki yani küfür yani Cenab-ı Hakk'ı yok sayması eline geçen... Her türlü güzellik, elimize geçen her türlü güzellik, her ne güzellik geçiyorsa, eğer biz bunları kendimize dair sebepler ile açıklıyorsak, o zaman Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ediyoruz demektir. Eğer biz bunları etrafımızdaki birileri üzerinden açıklıyorsak, yine Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ediyoruz demektir. Kul iyi kimse, eline geçen iyilik üzerinden gelen bu belaları yani eline geçen iyi şeyleri, bunlar sınama aracı olarak geldiği için bela diyoruz. Bunları Cenab-ı Hak'tan bilir ve Allah Azze ve Celle'nin kendisini tam da sınamak üzere bunları gönderdiğini ıskalamaz. Şimdi böyle bir sahneye geçelim. Hazreti Süleyman Aleyhisselam başına gelen iyi şey üzerinden ki Allah Azze ve Celle ona sağladığı e, hükümranlıkta, Büyük bir güç ve kudrete kavuştu. Emrinde cinler var, insanlar var, kuşlar var, hayvanlar var. Bunlar ile muazzam bir otorite sağlamış durumda. Ee, öğrendi ki Seba Melikesi e, ve etrafındakiler çok uzak bir diyarda Allah'tan gayrı şeylere tapıyorlarmış. Onlarla bir süre mektuplaştı. Sonra onlar Seba Melikesi kendisini yanına gelmeye kalkınca... ...binlerce kilometre öteden tahtının getirilmesini emretti. Cinlerden bir ifrit, ''Ben sen kalkmadan getirebilirim'' dedi. Hz. Süleyman Aleyhisselam bunu beğenmemiş olacak ki, katında kitaptan ilim bulunan birisi dedi ki... ''Enâ âtîkâ bihî'' ''Ben sana onu getirebilirim'' ''Qable en yertedde ilayka tarfok'' ''Sen göz açıp kapayıncaya kadar'' Hazreti Süleyman Aleyhisselam onay verince birdenbire... فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ Baktı ki karşısında... Bu yaşadığı neyi konuşuyoruz? İyi şey üzerinden gelen sınama. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı şey muazzam bir şey. Bugün bile sultanların, devlet başkanlarının, otorite, imkan kudret sahiplerinin eline geçmemiş olan bir şey. Dolayısıyla e, bu olayın üstü hadise karşısında işte ben böyle bir sultanım görüyor musunuz? Bir dediğim iki olmuyor. Yahut kendinden bilebileceği gibi diğer kimseden de bilip sen bunu nasıl yaptın? Sen de ne biçim zeka ne biçim akıl, ne biçim fikir var diye ona da yorabilirdi, öyle de yapmadı. Nasıl e, yorumladı hadiseyi? Hazreti Süleyman Aleyhisselam dedi ki, قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ۪ي Bu benim Rabbimin lütfundandır. Benim Rabbimin bir fazla, bir ihsanı. Onun bana yaşattığı bir şey, onun bana gönderdiği bir şey. لِيَبْلُوهَن۪ي <gülüyor> Beni sınamak istiyor. açkuru, <gülüyor> Şükür mü edeceğim? em <gülüyor> akfuru. Yoksa yok mu sayacağım? Cenab-ı Hakk'ı dikkatten kaçırıp, Cenab-ı Hakk'ı umursamayıp, Cenab-ı Hakk'ı unutup bu sahip olduğum imkanı, gücü, serveti, kudreti ve bu orduları, emrimdeki insanları ve müsteşarlarımı vesaire bunların hepsini kendi gücüm olarak mı değerlendirip, muzaffer bir komutan edasıyla bakın işte ben böyle miyim diyeceğim. Cenab-ı Hak tam da bunu yoklamak üzere, ...göndermiş bulunuyor. Bu ne demek? Bu bağışlayın ifademi oyunu görmek demek. Aslında oyun değil, sınavı görmek demek. Yüce Kudret'in olayları e, değiştirmede, dönüştürmede, geliştirmedeki yaratmasını, değiştirmesini ve anlamıyla birlikte sezmek demek. Bu tam bir uyanıklık hali. O yüzden dedi ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu Cenab-ı Hakk'ın işi, beni sınamak diliyorum. Diablo beni sınamak istiyor. Eşkuru emkfur. <gülüyor> Sonra da dedi ki: "Ve men şekara fe inma yeşkuru Kim şükrederse o kendisi için şükretmiş olur. Ve men kafara kim Cenab-ı Hakk'ı yok sayar, görmezden gelirse fe inna rabbiy ganiyun kerim. Benim Rabbim zengindir. Benim Rabbim müstani'dir. Bizim saygı göstermemize onu hatırlamamıza, yad etmemize ihtiyacı olan birisi değil. Dolayısıyla bu e, bela dediğimiz yani sınamadan geçtikten sonra elimizde ne kalıyor? Biz nasıl bir rapor alıyoruz? Eğer bu bir test ise, bu bir MR, bu bir her neyse, burada netice akşam hastaneden dönünce herkes elindeki neticeyi sorar. Yani eğer hiçbir şey yokmuş derse. Ya yani gittim, hiçbir şey yokmuş. İnsanlar o gün yaşadığı emara girmiş, hastaneye gitmiş. Bunlar çok önemli değil. Hayatın normal akışında olacak şeyler. Ama kötü bir neticeyle çıktı yani ise Olumsuz bir sonuç söz konusuysa, o zaman işte kötü netice ortaya çıkmış demektir ve bela hakikaten bela olmuş demektir. Şu halde müminin vaziyeti neyse? belanın yani sınamanın veya iptilanın sınamanın neticesinde iyilik veya kötülük durumu hakkında neticelenir. Eğer bir kimse içinde bir yerlerde kötü şeyler bekletiyor Cenab-ı Hakk'ın bir hükmüne karşı, Cenab-ı Hakk'ın bir emrine karşı, Cenab-ı Hakk'ın Hakk'a herhangi bir konumda, teslimiyetinde, Zafiyet üzere ise sanmasın ki yani koşullar nasıl değişecek de benim ta o dipteki o köşede kalan e, zafiyetimi ortaya çıkaracak bir ortam oluşacak diye düşünmemeli. Cenab-ı Hak öyle koşulları değiştirir ki bir bakmışsın tam da e, zincirin en zayıf halkasını yoklayan bir ortam e, vermiş. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ ''Kalplerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki?' اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَذْغَانَهُمْ Allah onların sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak. Yani kalbinde bir sıkıntı var ise Cenab-ı Hakk'a teslimiyetinde, malım olsa ben Cenab-ı Hakk yolunda harcayamam gibi bir düşünce mesela. Böyle bir kimse mal ile sınanmaya namzet aday demektir. Evladım olsa ben Allah Azze ve Celle yolunda onu okutamam, eğitemem, onu askere gönderemem, cihada gönderemem. Veya şuyum olsa ben onu Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kollayamam, gözetemem dediğimiz her neyse o bizdeki zafiyet böyle emarımızda görünen siyah bir leke gibi, bir nokta gibi duruyordur. Cenab-ı Hakk'ın nazarında o gayet belirgin, açıktır. Eğer günü öncesi biz onun hakkından gelir, onu düzeltir, iyileştirir isek, belaya yani gelecek olan sınamaya... ...hazırlık yapmış ve iyi neticeyle çıkabilme fırsatını önden kazanmış oluruz. Yoksa olduğu hal üzere bekleyenler, koşulların değişmeyeceği... E, kanaatiyle zannıyla e, kalanlar koşullar değiştiğinde sıkıntılarıyla karşı karşıya kalırlar. Cenab-ı Hak dedi ki: "Koşulların değişmeyeceğini sakın aklınızdan geçirmeyin. Mekanallahû li yedaral mü'minîne alâ mâ entum alayhi hattâ yemîzâl habîta min et-tayyib." Allah ...mü'minleri oldukları hal üzere bırakacak değildir. Öyle hiçbir şey değişmeyecek, hep böyle devam edecek. Caminin yolu burası, ticarethane burası, gayet de iyi kasanıyoruz. Her şey yolunda ee, ama eğer e, şöyle bir durum olursa... ...ben Cenab-ı Hakk'a karşı o sorumluluğumu yerine getiremem. Mesela Medine'de de koşullar değiştiği zaman Hz. Peygamber Haydi savaşa dediğinde... Münafıklar birdenbire renk veriyorlardı. Diyorlardı ki ''Bizim işte hanım hasta, ev şehrin dışında veya işte durumumuz yok vesaire.'' Ee, hemen bir bakmışsın e, gelip e, özür dileyen, mazeret dileyen ve savaşa katılmamak üzere e, Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle en يُرِيدُونَ illa فِيَرَارًا Ancak kaçmak istiyorlar onlar dediği durum oluşuyor. Şu halde koşulların Cenab-ı Hak tarafından ee, ...insanların sıkıntılarını, sıkıntılı yanlarını ortaya çıkaracak şekilde e, değiştirilip, buna uygun belalar yani sınamalar ile karşılaşacağımızı... ...sınavı yöneten Allah Azze ve Celle olduğu sürece ki başka bir ihtimal yok, e, bundan bir kaçışımız söz konusu değil. En makul olan şey kişinin e, kendi emarını kendisinin çekmesi kendi eksikliklerini kendi değerlendirmesini önden kendisinin yapması Hazreti Peygamber'e atfedilen bir ifadede olduğu şekliyle Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu siz hesaba çekilmezden evvel siz kendinizi muhasebe edin. Dolayısıyla kişi kendi durumunu yoklarsa ki Cenab-ı Hak diyor ki belil insanu ala nefsihi basira insan kendi durumunun gayet de farkındadır. Kendi durumunu gayet iyi görmektedir. Walau <gülüyor> alqamaazira. Her ne kadar da kendisi mazeretlerini sıralasa da benim şundan ötürü olmadı, bundan ötürü olmadı diye ne kadar mazeret sunarsa sıralarsa sıralasın aslında kendi sıkıntısını, kendi eksikliğini en iyi bilen yine insanın kendisidir. Şu halde iyi şeyler de bela aracı ve vesilesidir. Kötü şeyler de bela aracı ve vesilesidir. Bir insanın çocuk sahibi olması, mal sahibi olması, mülk sahibi olması, belli bir kariyere kavuşması, belli bir makama oturması. Bunlar iyi şeyler üzerinden Cenab-ı Hak'tan gelen belalardır. Yani sınamalardır. Bir de bunların kötü örnekleri veya kötü şeyler üzerinden gelen sınamalar var. Onlar da kötü şey değil. Bir de şunu söylemekte antiparantez fayda var. Her iptilanın içinde de bir iyi şey yahut kötü şey olması da gerekmez. Yani her iptila veya her bela illa içinde bir musibet ihtiva etmesi gerekmez. Bazıları sanal olabilir. Yani yaşatılır, sonucu alınır ama olayın kendisi... ...icraata geçirilmez. Mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak dedi ki o kendisine bir rüya gösterdi. Rüyasında oğlunu boğazladığını gördü. Malum peygamberlerin rüyaları vahidir. Cenab-ı Hak'tan kendilerine gelen Allah ile iletişim araçlarından bir tanesi. Sadece Hz. Cibril... E, ...lin gelmesiyle yani bir meleğin gelmesiyle değil. Yanı sıra e, engel ardından da vahiy alırlar. Yahut ilham yoluyla da vahiy alırlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüya dediğimiz bir engelin ardından böyle vahiy aldı. Ve Cenab-ı Hakk'ın e, sadıklardan dediği ondan sonra e, oğluna bu durumu anlattı. İni ara فِي الْمَنَامِ اَنِّي Ben uykuda görüyorum ki... ...seni boğazlıyorum. فَنْضُرْ مَا ذَا Bak bakayım sen ne düşüneceksin, sen ne öngöreceksin bu hadiseye? قَالَ <gâle> dedi ki... ya أَبَتِ فَعَلْ مَا تُعْمَرْ Dedi ki babacığım ne ile olduğunusa sen bir şeyle ile emrolunuyorsun, anlattığın bir peygamber rüyası, sen Allah'ın bir peygamberisin. Cenab-ı Hakk'ın sana bu gösterdiği rüyada sana emir ediyor belli benim görüşümü ayrıca e, sormana hiç gerek yok. Ney ile emir olunuyorsa onu e, fiile geçir yani onu gerçekleştir. Efal ma tu mar, satejiduni Allahu min as Sen beni bana gelince beni sabredenlerden bulacaksın dedi babasına. Demedi ki ya baba yani bir ayet e, gelmeli değil miydi? Beklesek Hazreti Cibril. Bir ayet getirse yani konu mühim sonuçta, benim canımla alakalı bir şey, rüyadır öylesi olur böylesi olur gibi bir yaklaşıma asla girmedi, giremezdi. Çünkü vahyin her çeşidi Allah Azze ve Celle katından bağlayıcı bir hüküm taşır, engel ardından da gelse, ilham yoluyla da gelse... ...yahut bir elçi vasıtasıyla söz kelimi Kur'an'ın geldiği gibi Hz. Cibril üzerinden de gelse... ...bunların hepsi bağlayıcı, Allah katından gelen vahiylerdir. O sebeple Hz. İsmail Aleyhisselam hiç geciktirme olunduğun şeyi yap diye babasına telkinde bulundu. Cenab-ı Hak diyor ki her ikisi teslimiyet gösterince... فَلَمَّا أَسْلَمَّا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i boğazlamak üzere hazırlık yapıp yatırınca biz ona seslendik. وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا <إِبْرَاهِم> ''Ey İbrahim!' diye seslendik. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّٓيٰيٓاۜ ''Sen rüyayı gerçekleştirdin.'' Yani rüyadaki bizim emrimizi e, uygulamaya giriştin. Tam teşebbüste bulundun, bunu göze aldın. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّٰيَّةِ Artık daha fazlasına gerek yok. Şu anki haliyle tasdik etmiş, gerçekleştirmiş durumdasın diye Cenab-ı bunun hemen sonrasında... اِنَّ هَذَا لَهُوَ bela. İşte bu beladır diyor. Ama gördüğünüz gibi bu belanın içerisinde herhangi bir musibet yok. Değişen hiçbir şey olmadı. Yani ne bir iyi şeyler... ...oldu, mal, mülk, servet gibi şeyler ele geçti ne de bir kayıp oldu. Sadece e, yoklandı. Yani bu bir sanal yoklama gibi duygular üzerinden yoklandı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının zorluk gününde cenab bakın fi fî sa'atil zorluk zamanı çıktıkları seferde de... Hz. Kâb bin Malik'in ve diğer iki arkadaşının geri kaldığı sefer sadece yoklandılar. Bir düşmanla karşılaşmadılar, bir savaş olmadı. Dolayısıyla her bela illa içinde de bir musibet ihtiva etmesi gerekmez. İllaki ya korkutarak ya iyi şeyler üzerinden ya kötü şeyler üzerinden yoklanabilir ama bu şeylerin bir kısmı psikolojik olabilir. Sadece kişinin hissine yönelik olabilir. Yani diyelim ki bir harp vaziyeti söz konusu oldu. İnsanlar hazırlıklarını yaptılar. Birileri göze aldı bunu artık. Yani e, bu dediler... هَذَا مَا Allahu اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bu Cenabı ı Hakk'ın bize vaad ettiği şeylerden bir tanesi. Sizi korkuyla da belaya uğratacağım, sınayacağım demişti. Gün geldi ve artık silahını, hazırlığını, teçhizatını, orduya katılımını vesaire bunları gerçekleştirdi ama savaş olmadı. Olay... E, Sul ile neticelendi, herkes evine döndü. Bunlar ne yapmış oldular? Bunlar bir belaya uğradılar esasında ama içinde herhangi bir musibet, içinde herhangi bir hadise yaşanmadı. Yaşanan her şey yüreklerde ama burada bile karşılık bulan şey yani yüreklerde karşılık bulan şeyler not edildi. Şu halde her bela e, musibet e, olmayabilir. E, her belanın içerisinde can yakan yahut her belanın içerisinde, işte mutluluk veren bir takım hadiselerin illa yaşanmış olması gerekmez, yaşanacağı rehmiyle de insanlar sınanabilirler. Allah Azze ve Celle böyle de sınayabilir. Şimdi iyi şeyler ve kötü şeyler, bir de isabet eden şeyin yani ister iyi şey olsun belanın, iyi araçlarla yoklanması olsun isterse... ...kötü araçlarla e, yoklanması olsun. E, bunlara bakarak e, iyi yahut kötü denmez dedik daha girişte. Çünkü bela zaten sınamanın kendisi kişinin ne olduğu o sınama ile ortaya çıkacaktır. Kişi eğer iyi bir kimse ise e, iyi netice çıkacak. Demin dedik ki eğer güzel şeyler insana isabet ederse iyiler şükrederek karşılık verirler. Ve bu onların sevaplarını artırır. Zaten ellerine güzel şey geçmiş. Harika. Kötüler ise ellerine iyi şey geçmesine rağmen Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak, belki de iyice şımararak... Cenab-ı Hak buyuruyor ki... فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا Kendilerine hatırlatılan şeyleri artık unutunca onlar... aleyhim عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلِّ şey Üzerlerine her şeyin kapısını açtık nimetler dört bir yandan üzerlerine yağıyor. Dışarıdan bakarsanız iyi bir şey zannedebilirsiniz. Aslında kötü bir şey. Cenab-ı Hak nimetler üzerinden şimdi onları şımarttıkça şımartıyor. Çünkü şımarmayı unutmayı Cenab-ı Hakk'ı iyi güne kavuşunca Cenab-ı Hakk'ı göz ardı etmeyi tercih olarak ortaya koydular. Tabii bu kişinin veya insanların hayatında, toplumların hayatında... Bir seferlik, iki seferlik değil, çok seferlik yaşanabilir ama sonunda insanların tepkisinin veya o kimselerin tepkisinin hep iyi güne kavuştukça... cenab ı Hakk'ı yok saymak şeklinde bir tercih ile sonuçlanıyorsa, o zaman cenab ı Hak diyor ki... hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا Onlar bu verdiklerimizden oturuyor, şımarıp iyice büyüklenince... أَخَذْنَاهُمْ <gülüyor> azgınlaşınca... اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَنْ onlar ansızın yakaladık. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Bir de bakmışsın ki... ...büyük bir ümitsizlik içerisinde son demlerini yaşamışlar. Dolayısıyla dışarıdan bakan şeyin, dışarıdan kişiye gelen şeyin belanın... ...hepsi bela, iyi şey olması yahut kötü şey olması... Bizi kişi hakkında bir yoruma götürmemeli. Çünkü e, gelen iyi şey e, mü'minde iyi neticelendiği gibi, kâfirde kötü neticelenebilir. cenab ı Hak kâfirlere dedi ki... وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ Kâfirler onlara verdiğimiz şeylerin, onlara açısından e, böyle ekstradan, fazladan verdiğimiz imkânların... ...onlar açısından bir hayır olduğunu sanmasınlar. İnne مَا نُمْ لِيْلَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَىٰهِ Biz onlara bunları daha fazla günah kazansınlar. İyice Cenab-ı Hakk'ı unuttukça unutsunlar tercihleri, yaklaşımları bu yönde. Demek ki bakınız adamın eline mal geçtikçe, mülk geçtikçe, servet geçtikçe, kariyer geçtikçe... ...kendisi veya dışarıdan bakanlar Allah ne de çok seviyor bunu diye sana verirler. Aslında bu iyi şeyler üzerinden gelen yani bu belanın sonuçlarına bakmak lazım. Eğer bunlar onu Hz. Süleyman'da olduğu gibi inni ehbabtu hubbal hayri 'an zikri rabbi. Ben malı niye sevdim diyor? Rabbimin zikrinden ötürü sevdim. Bana Rabbimi hatırlatıyor. Yani yeryüzünün en çok e, servetine, mülküne, imkanına sahip olmuş olan bu kimse böyle ifade etmiş. Inni ehbabtu hubbal hayri 'an zikri rabbi. Böyle olursa ...kişinin daha fazla Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmasını, Cenab-ı Hakk'a şükretmesini, malından infak etmesini... ...dışarıdan bakan bizler görüyor isek, bir de içi niyeti hakikaten böyle ise... ...bu iyi şey ile gelen ve iyi sonuçlanan bir bela olur ama aynı iyi şeyler hatta daha fazlası... ...kafirlere geldiğinde veya Cenab-ı Hakk'ı yok sayarak yaşayan münafıklara geldiğinde... ...veya fansıklara geldiğinde onlar kendilerine bak Allah bize... ...ne kadar çok bol veriyor. Demek ki aramız iyi diye zannetseler veya böyle yorumlasalar bile... ...özü itibariyle gelen bu imtihanlar Allah Azze ve Celle'ye karşı şükürle dönmüyorlar ise... ...daha fazla Cenab-ı Hakk'a saygılı, daha fazla O'nun yolunda ve O'nun uğrunda hayatlarını adamıyorlar ise... ...bu belalar, iyi şey olsalar bile kendileri onları tükettikçe, onları iyice... Hüsrana sevk ediyor demektir. Biraz da kötü şeyler konuşalım. Mesela hastalık. Hastalık da bir bela. Kötü şey gel, iyi şey geldiğinde kulun önünde iki seçenek var dedik. Ya şükreder ya e, küfreder. Ya Cenab-ı Hak'tan olduğunu bilir yahut Cenab-ı Hak'tan olduğunu görmezden gelir. Anlamı bu. Bunu Allah gönderdi diyen Hazreti Süleyman gibi şükreder veya e, benden e, benim kendi kazandığım bir şey. ''Ben çabalıyorum, ben kazanıyorum.'' diye kendinden bilir. Cenab-ı Hakk'ı e, Cenab-ı Hak'tan bilmez. Bu da küfür yaklaşımı, göz ardı etmek, nimetin sahibi. İyi şey gelince bu iki seçenekten söz ettik. Kötü e, şeyler üzer, üzerinden sınandığımızda da, yani bela aracı, normal insanların hayatta kötü dediği bir şey ise de o zaman da önünde e, iki şey vardır. Deminki neydi? اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Ya şükreder ya küfreder. Bu kez kötü bir şey, mesela hastalık gelmiş, o zaman önünde ya sabreder veya esyan eder. Burada sat harfi öne çıkıyor. Deminde şükr, kufr, kaf harfi vardı her iki kelimede, akılda kalsın diye ben böyle tutuyorum. Bunda da sat harfi, ya sabreder, iyiler sabreder. O gelen şey kötü de olsa onlar açısından iyi sonuçlanır. Dolayısıyla Allah Hazreti Eyyüb'a hastalık verdi diye Hazreti Eyyüb Aleyhisselam açısından bu gelen hastalık ile gelen iptila kötü sonuçlanmıştır veya sonuçlanmak zorundadır diyemeyiz. Tam tersi bela on hasen, güzel sonuçlandı. Çünkü onun Cenab-ı Hakka yakınlaşmasını, Cenab-ı Hakka yakarmasını, Cenab-ı Hakka karşı olan bu terakkisine vesile oldu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle mesela bir hastalığı, Hazreti Peygamber'e de yanılmıyorsam Abdullah bin Ömer diyor ki bir gün yanına girdim. Hazreti Peygamber öyle ateşliydi ki dedim ki sen çok şiddetli ateş görüyorsun. Dedi ki biz iki adamın ateşi kadar ateş görüyor. أَشَدُّ الْبَلٰيَا الْاَنْبِيَا... Bu türden belalar bakımından en şiddetlileri peygamberlere buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü basamakları çıktıkça yani iyilik yolunda basamakları çıktıkça e, sınavın daha nitelikli hale gelmesi, yoklamanın daha nitelikli hale gelmesi olan bir durumdur. Söz gelimi işte televizyonlarda izliyorsunuz. 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira, 1 milyon lira böyle yükseldikçe ödül, buna bağlı gelen yoklayıcı soruların niteliği ve kalitesi yükseliyor. O bakımdan kişinin iyileşmesi, terakkisi onu daha nitelikli sınamalarla karşı karşıya getirir. Oyunlardaki levellar gibi iyi oynayana daha iyi oyun, daha zorlu oyunlar önüne açılır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu çığırda en önden gidenlerin peygamberler olduğunu... ثُمَّ الْعَالِمُونَ Sonra âlimler olduğunu... ثُمَّ Salihuna Sonra salihler olduğunu... وَيُبْتَلَ الْمُؤْمِنُ عَلَى حَسَبِ الدِّينِهِ Artık kimin dini, dindarlığı, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısı ne düzeyde ise o düzeyden e, kendisine e, yoklaması gelir, sınaması gelir cenab demedi mi annelerimize? مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَحَشَّةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ الْضَعْفَيْنِ Ey peygamber kadınları! Sizden biri bir yanlış iş yapsa ceza ona iki katı gelir. Şu halde kişinin iyilik düzeyi, olgunluk düzeyi ile belalar da orantılıdır. Şu hâlde yükselen, cenab katında iyileştikçe yükseldikçe yükselen kimselerin... ...özellikle Enbiya'nın bu anlamda daha nitelikli yoklanmalara yani sıkıntılara maruz kaldığı... ...kavimler tarafından aşağılanmak, istihzaya uğramak, ötekileştirilmek, işkencelere uğratılmak ve hatta katledilmek... ...ve benzeri şeyler ile karşı karşıya geldiler. Bu kötü araçlarla gelen belalar o insanlar açısından kötü müdür? İyiler açısından kötü değildir. Onların daha da iyileşmesine yol açar. Kötüler açısından e, belanın iyisi de kötüsü de kötüdür, kötüsü de kötüdür. Çünkü kötü adama bir de fakru zaruret, fakirlik ve sıkıntı gelince bu kez isyanı seçer. Cenab-ı Hakk'a asi olur. ''Niye bana e, az verdin? Beni küçük düşürüyorsun, beni aşağılıyorsun, benim kıymetimi bilmiyorsun, benden daha... E, ''Kötü kimselere daha fazla mal veriyorsun, bana vermiyorsun.'' diye asi olur. فَأَمَّا insan, وَأَمَّا اِذَا مَا بِتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ''Onun biraz rızkını daratsa, فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا'' Der ki Rabbim bana kötü davranıyor. Benim hak ettiğim gibi davranmıyor. Beni aşağılıyor. Kusura bakmasın ama. اَهَانًا diyor. Cenab-ı Hakk'ı yargılıyor. Halbuki Cenab-ı onu sınıyor. O ise... Cenab-ı Hakk'ın kendisine sundukları üzerinden Cenab-ı Hakk'ı yargılıyor. Bu bakış açısı olduğu sürece kişinin eline iyi şeyler de geçse kaybeder. Yani iyi araçlarla gelen belalar da ona kaybettirir. Kötü araçlarla gelen belalar da ona kaybettirir. Kötü araçlarla peygamberlerin yaşadıkları Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmak gibi. Gerçi o bir sanal şeye dönüştü yani Cenab-ı onlar odunları topladılar, Mancınıkları kurdular. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı belli ki yakacaklar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam buraya atıyorlar, atmak üzereler. Bu evrelerin hepsinde Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini bozmadı. Cenab-ı Hak bu işin içerisine bir musibet koydu mu koymadı. Kulna yanaru kuni barden ve salaman dedik ki ey ateş. Esenlik ol, serinlik ol. Ale İbrahim İbrahim'e. Ateşin yani bir şeyin yakıcılığı bile cenab ı Hakk'ın emriyle, niteliği bile cenab ı Hakk'ın emriyle... ''Hayır öyle olma'' deyince durum değişti. İçinde bir musibet olmayan devasa bir iptiladan geçmiş oldu Hz. İbrahim Aleyhisselam. Dolayısıyla cenab ı Hakk'ın e, bazı belaları e, iyi da kötü nitelikte olabilir hala ama e, fake yani veya sanal olabilir. Sahici bir karşılığı olmayabilir, yokluyor. Biz şaka yaptığımız zamanki gibi. işte şöyle şöyle oldu, böyle bu oldu diye birine şaka yapıyoruz. Tepkisini ortaya koyuyor, sonra gülüyoruz ama onun tepkisi artık belli. O, o tepkisini bahsettiğimiz, bizim onu yanıttığımız koşullara dayanarak verdi. Demek ki onun tepkisi buydu. Allah Azze ve Celle de zaten kulun sadece tepkisini ölçüyor. Belki de hayat baştan sona tamamıyla bir sanal alem. Bir işte fake alem, gerçek olmayan. Çünkü Cenab-ı Hak ''Ve innel ahirete'' ''Ahirete'' gelince ''Lehiyel hayvan'' esas gerçek yaşam, ahirettir buyurdu. İçinde musibet ihtiva eden, ister iyi şeyler olsun, belalar ister kötü belalar olsun, musibetlerin hepsinde Cenab-ı Hak diyor ki ''Mâ asaba min musibetin illâ bi'ednillah'' Bunlar ancak... Cenab-ı Hakk'ın kontrolünde, Cenab-ı Hakk'ın yönetiminde gerçekleşir ve kişinin hayatında kendisi önüne açılacak... ...bu türden e, iyi ya da kötü e, araçlarla gelen sınamalar, hadi ona sorular diyelim ve bunların bütünlük kişinin kitapçığı diyelim... ...Allah Azze ve Celle katında bellidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki, ne kaybettiğinize üzülün, ne bulduğunuza sevinin. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin katında... Yazılı olan şeylerdi. İlla fi ma asab mi musibetten? Fil ardi ve illa fi anfus ikom. ya da sizin kendi içinizde yaşanan herhangi bir musibet, her ne olursa olsun, illa fi kitabın menkabli anabraa. Biz onu yaratmazdan önce illaki bir kitabın Bu Çok karmaşık hayatta bu kadar insanın her biri birer bağımsız tercih sahibi. Üstelik. Bir birbirleriyle etkileşimleri var. وَجَعَنَّ بَعْدَكُمْ لِي بَعْدٍ fitne. Bunların hepsini düşündüğünüzde milyonlarca, milyarlarca vektör gibi ama tüm bunlara rağmen her kişinin kitapçığını hala e, özenle e, baştan e, yazabilmiş olan ilim Allah Azze ve Celle'nin gayb ilmidir. Bu Cenab-ı Hakk'a zor bir şey değil diyor. اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ Bu Allah'a kolay bir şey. لِكَيْ لَا تَأْسَوَ عَلٰى Niye bu böyle oldu? Niye Cenab-ı bize bunu bilgiyi, haberi veriyor? Demin söyledik, üzülmeyensiniz kaybettiklerinize. لِكَيْ لَا تَأْسَوَ عَلٰى Yani bir bela ile biz bir şey kaybediyor isek, bir bela içerisindeki bir musibetle biz bir şey kaybediyor isek, Cenab-ı Hak üzülmeyin diyor. Bu ee, mukadder yazılı bir sınav sorusuydu, neticesi asıl sizin açınızdan kalıcı ve belirleyici olacak. Yoksa olayın kendisi çok önemli değil. Verdiğimiz şeylerden bugüne kadar geri almadığımız, kimseden geri almadığımız hiç olmadı. Hayatta da dahil, mal, mülk, servet de dahil hepsini herkesten... Süleyman'dan da aleyhissalatu vesselam aldık, Karun'dan da aldık, hepsinden aldık. Dolayısıyla girdi çıktı açısından bakarsanız, hepsi zaten geri alınıyor. Esas insanlara kalan... وَالْبَاقِيَاتِ Kalıcı olan şeyler kişilerin amelleri... وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Eğer iyi ameller ise Allah'ın katında onların güzel karşılıkları ve kalıcı karşılıkları vardır. Musibet özelinde birkaç cümle söyleyip bitirelim. İsabet eden kötü musibetler... مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَتٍ Ma <mâ> asabakum min musibatin fe bima kasabat aydikum. Cenab-ı Hak diyor ki bir musibet isabet ettiğinde kötü bir şey yani. Bunlar ancak ellerinizin kazandığından ötürüdür. Başka türlüs yok. Ma <mâ> asabakum min musibatin fe bima kasabat <eydikum> Bunlar ancak ellerinizin kazandığından ötürü. Ve yafu an Çoğunu da Cenab-ı Hak bağışlıyor zaten. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir bela ister ...iyi huylu ister kötü huylu bir bela göndereceği zaman içinde bir musibet varsa, kötü bir musibet... ...hani e, e, bunu sınamak maksadıyla gönderiyorken, e, karşılığında kulda bunun için bir e, suç yoksa gibi bazıları akıl yürütüyor... ...ama şunu gözden kaçırıyorlar... Cenab-ı Hak diyor ki وَيَعْفُواً كَثِيًا Biz zaten çoğunu görmezden geliyoruz. Denizde kum, sizde... Vebal, sizde günah. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin sınamalarına konu olacak musibetlerin kullarda fazlasıyla karşılıkları vardır. Hem iyiler açısından hem kötüler açısından. Peygamberler de mi derseniz onların çektikleri bu büyük belalar, büyük musibetlerin karşılığında ne günahları var ki zavallıların dersek deminki ayeti hatırlayalım. Kişinin iyilik hali yükseldikçe... Kusurları da büyümeye başlar. Yani küçük kusur ama onda büyük olmaya başlar. O yüzden cenab bak Hak demin okuduğumuz ayette peygamber hanımlarına ''Siz aynı yanlış yaparsanız cezanız iki kat olur.'' dedi. Dolayısıyla kişi iyileştikçe, level'ları atladıkça, yükseldikçe artık hassasiyet oranı yükselir. Daha küçük kusurlara daha büyük musibetler karşılık gelebilir. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sözünde herhangi bir e, yanlışlık, terslik ve söz konusu değildir. Kime ne kötülük isabet ediyorsa musibet, illaki karşılığında tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi onun ellerinin kazandıkları vardır. Kaldı ki kişinin ellerinin kazandıkları her şey de bir musibet ile hayatta karşısına e, gelmez. Çünkü Cenab-ı Hak çoğunu... Bugün yaşadığımız hadise yeryüzündeki şu andaki büyük salgın ve benzeri küresel afetler. Cenab-ı Hak diyor ki: "Zahara'l fesadü fil berri vel bahr." Karada denizde fesat ortaya çıktı. Neden? "Bima kasabat eydin nas." İnsanların elleriyle kazandıklarından ötürü. Dolayısıyla insanlar Cenab-ı Hakk'a karşı asi oldukça, onun dengeye dokunmayın, çevrenin ayarını bozmayın. ''Allah Azze ve Celle'ye karşı itaatkar olun, Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olun, saygılı yaşayın.'' dedikçe onların kendi başına buyruk, Allah Azze ve Celle'yi tanımadan, mekânın sahibini göz ardı ederek, kendilerini ilahlaştıra ilahlaştıra ve her şeye hükmedebileceğini zannederek insanlık yol aldıkça bu musibetler eksik olmayacaktır. Cenab-ı Hak bir de bunları isabet ettirir ki, İnsanlar bu gelen bela ile, sınama ile eğer iyilik yönünü seçer, kendilerini düzeltmeyi, buradan bir netice çıkarıp... ...doğru e, tercihi, doğru tepkiyi, doğru tavrı ortaya koymayı bir fırsat olarak önlerine sunar. Dolayısıyla her bela aslında kişinin tercihini düzeltmesi için bir fırsattır aynı zamanda. Eskiden bir... E, Boksörün bir kitabını okumuştum. Bunun ölümle gelen hayat diye çok sevdiği yavruca, yavrusunu kaybedince... ...yavrusunu kaybetmenin kendisine düşündürdükleri üzerinden istikamet kazandığını, Cenab-ı Hakk'a yöneldiğini... ...Allah Azze ve Celle'ye e, emir ve yasaklarına bağlı teslimiyetli bir hayata adım attığını... ...ve dolayısıyla da bilahare bunu belli bir kitap ile ölümle başlayan hayat diye... Bakın gelen şey... Aslında insanların kötü diye varsayacağı bir şey mallardan canlardan eksiltme bir sevdiğini eksiltmesi Cenab-ı Hakk'ın ama iyi kimse de iyi kötü olan bela da iyiliğe iyi sonuca dönüşür. İyi şeyler üzerinden gelen belada yine iyi sonuca dönüşür. Önemli olan belalardan kaçınabilmek belansız... ...yaşayabilmek değil çünkü hayat bela ile eşleniktir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ <gülüyor> diyen ve yemin eden, kasem eden illâ ki sınayacağız diyen hayatın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Önemli olan sahibi ve onun söylediklerini ve onun hayata yüklediği anlamı göz ardı etmeden... ...hayatı onun adına yaşamak ve onun beklediği uygun tepkileri ortaya koyarak ki o sadece saygı bekliyor, verdiği nimetin kendisinden olduğunun bilinmesini... ...ve dolayısıyla da saygısızlık edinmemesini, şunu yiyebilirsin, bunu içebilirsin, şunu yapabilirsin demişken... ...kulların bunları yiyip, içip yapmasını ve Cenab-ı Hakk'a karşı bundan ötürü müteşekkir olmasını... ...şuna ilişme dediklerinden de Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıdan ötürü geri durmasını. Son bir örnekle bitiyorum. Cenab-ı Hak Ashab-ı dedi ki... لَيَبْلُوَنَّكُمُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah sizi sınayacak. بِشَيْ اَمْ مِنَ السَّيْدِ bir av ortamıyla, bazı av şeyleriyle Cenab-ı Hak sizi sınayacak. Üstelik bu sınavda tenaluhu eydikum marima hukum av hayvanlarını sizin oklarınız hatta elleriniz neredeyse yakalayacak kadar Cenab-ı Hak sınamak istedi mi ayağına getirir. O yüzden istikamet kazandınız mı kötülükler önünüze sıralanır. Dün arasam bulamayacağın kötülükleri, bugün istikamet kazanmışken, Cenab-ı Hakk'a tövbe edip artık bundan böyle yapmayacağım demişken telefonun çalmaya başlar, kapın çalmaya başlar, e, ticaretse eğer e, faiz teklifi gelmeye başlar. Çünkü sınanma e, hayat, sınanma hayatıdır. O yüzden Cenab-ı Hak ihramlıyken e, avlanmayı bunlara yasaklamışken, tam da bunlar ihramla yola çıkmışken dedi ki sizi Allah sınayacak. بِشَيْئِمْ مِنَ السَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Çünkü Allah bilmek istiyor. Kim gayben, yani bulunduğumuz ortam gayb ortamı, Cenab-ı Hakk'ı, ordularını aşikar görmüyoruz. Hiçbir şey yokmuş aslında kendimizi özgür hissettiğimiz bir parantez arası. Bir baloncuk içi, gıyabındayız yakinin. Burada gayben... Cenab-ı Hakk'a sadece duyduğu saygıdan ötürü elini kim çekecek? O av hayvanlarına ilişmeyecek, dokunmayacak. Cenab-ı Hak'tan e, sakınması ama meleklerin baskısından ötürü değil. E, açık bulunan e, bir zahiri bir şeyden ötürü değil. Sadece Cenab-ı Hakk'a duyduğu saygıdan ötürü. Bela böyle bir şey. Ashab-ı Sebt'te de benzeri geldi. Balıklar geldiler, onların cumartesi günü... E, ...kıyılarına doluştular. Normalde gelmeyen balıklar cumartesi geldiler. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ Cumartesi oldukça balıkları gelip oraya doluşur. وَيَوْمَ la يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Cumartesi olmayınca da gelmezlerdi. Hayata bu gözle bakan kimse belalığın niteliğini, çeşidini... ...ve Cenab-ı Hakk'ın hatta bunu nasıl bir zaman yönetimiyle yönettiğini bile deşifre edebilir. Yeter ki bu nazarla... ...bakabilsin hayata ama hayatı yönetenin Cenab-ı Hak olduğu düşüncesinden uzaklaşan... ...başta hayatı yaratan ve yaşatanın Cenab-ı Hak olduğu düşüncesinden uzaklaşan... ...hayatın varoluşunu rastlantısal kör süreçlerdeki oluşmuş bir hadise olarak gören... ...akışını da kendi içerisinde tesadüflere bağlı algılayan bir kimsenin hayatı doğru okuması... ...Cenab-ı Hak ile arasındaki bir ilişki olarak değerlendirebilmesi söz konusu olmaz.